Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Asil Bekar Lord Sid Simon'ın evliliği ve ardından tuhaf şekilde boşanması, talihsiz damadın içinde bulunduğu yüksek çevrelerde artık konuşulmaz olmuştu. Boşanmadan sonra çıkan yeni skandallar ile çirkin ayrıntıları, bu dört yıllık dramla ilgili dedikoduları gölgede bırakmıştı. Kamuya bütün gerçekler yansımadığı ve dostum Sherlock Holmes'ün bu meselenin çözümünde büyük bir payı olduğunu bildiğim için her şeyi en başından anlatmam gerektiğini düşünüyorum. Ben evlenmeden birkaç hafta önce Holmes'la Baker sokağındaki odaları henüz paylaştığımız günlerdeydik. Dostum bir öğleden sonra gezisinden döndüğünde masanın üzerinde onu bekleyen bir mektup buldu. O gün aniden çıkan sonbahar rüzgarlarıyla birlikte hava yağmura dönünce ben de bütün gün dışarı çıkmamıştım. Afganistan'dan diğer bacağımdaki cezail kurşunu da bütün gün sızlayıp durmuştu. Rahat bir koltuğa oturmuş, bacaklarımı da bir diğerine dayamış, sonunda sıkılıp bir kenara atıncaya kadar pek çok gazeteyi okumakla zamanımı geçirmiştim. Bir yandan da masada duran büyük bir taçla süslenmiş zarfa bakıp dostumun bu asil müşterisinin kim olduğunu merak etmiştim. ''Sana önemli bir mektup var.'' dedim dostum içeri geldiğinde. ''Hatırladığım kadarıyla genelde sabahları balıkçılardan ve gelgit gözcülerinden başka kimseden mektup almazdın.'' ''Evet çeşitli bağlantılarım olduğu doğru.'' diye cevap verdi gülümseyerek. Sıradan vakalar genellikle daha ilginç olurlar. Şu masada duran ise gittiği yerde insanın canını sıkan veya bol bol yalan söylenmesini gerektiren bir davetiyeye benziyor. Mühürü kopartarak içindekilere baktı. İlgi çekici bir şey olabilir. Bir davetiye herhalde. Hayır, tamamen iş meselesi. Soylu bir müşteri mi? İngiltere'nin en büyüklerinden biri. Sevgili dostum, kutlarım seni. Emin ol ki Watson, müşterimin statüsü meselesi kadar ilgilendirmiyor beni. Son zamanlarda gazeteleri okuyorsun değil mi? Haliyle, dedim köşedeki gazete yığınını göstererek. yapacak başka bir şey yoktu. Bak bu iyi. Belki de bu konuda bana yardımcı olabilirsin. Suç haberleri ve kayıp ilanları dışında başka bir şey okumam ben. Özellikle ikincisi, verdiği iyi bilgiler sebebiyle benim için çok önemlidir. Ama eğer son haberleri takip ettiysen, Lord Sid Simon ve evliliği hakkında da bir şeyler okumuşsundur herhalde. Aa tabii, hem de büyük bir ilgiyle. Çok güzel. Elimdeki mektup Lord Sid Simon'dan geliyor. Şimdi sana bu mektubu okuyacağım. Sen de karşılığında gazetelerden öğrendiklerini aktaracaksın bana. Okuyorum. Sevgili Bay Sherlock Holmes, Lord Bectweather fikirler ve sır tutma konusunda size sonuna kadar güvenebileceğimi söyledi. Bu yüzden evliliğimle ilgili tatsız bir olay hakkında size danışmaya karar verdim. İskoçya'dan Bay Lestrade de bu meseleyle ilgileniyor ve kendisi sizin işbirliğinize karşı çıkmayacağını hatta yararlı olacağınıza inandığını bildirdi. Öğlenden sonra saat 4'te geleceğim. Eğer o vakitte başka bir randevunuz varsa umarım ertelersiniz. Çünkü bu mesele çok ciddi. Görüşmek üzere. Robert Sit Simon. Grove Normalilikhanelerinden gönderilmiş. Tüy kalemle yazılmış ve asil lordumuzun sağ küçük parmağına mürekkep sıçramış, diye söze girdi Holmes, mektubu katlayarak. Saat dörtte demiş, şimdi saat üç, bir saat içinde burada olur. O zaman senin de yardımınla meseleyi açıklığa kavuşturmak için vaktimiz var. Sen gazetelerdeki haberleri zaman sıralamasına göre dizerken, ben de müşterimizin kim olduğuna bir bakayım. Şöminenin üzerindeki raftan kırmızı kaplı bir cilt aldı. ''İşte burada!'' dedi kitabı kucağına yerleştirerek. Lord Robert Walsingham Dever Wurr Simon Balmoral Dükünün ikinci oğlu. 1846'da doğmuş. Şu anda 41 yaşında ve yaş olarak evliliğe uygun. Bir dönem koloni sekreterliği yapmış. Babası Dük. Bir zamanlar dış işleri sözcüsüymüş. Plantagenet'lerle doğrudan kan bağları, Tudor'larla da akrabalıkları varmış. Burada pek aydınlatıcı bilgiler yok. Sanırım sana dönmek zorundayım, Vats'ın. Sağlam bilgiler sende. Aradığımı bulmakta zorluk çekmedim, dedim. Çünkü bilgiler hem yeni hem de çok çarpıcı. Bir araştırma üzerindeyken başka meselelerle rahatsız edilmekten hoşlanmadığını bildiğim için sana aktarmaktan kaçınmıştım. Grownor'daki taşıma arabası meselesinden mi bahsediyorsun? Zaten bu mesele halloldu bile. İlk andan belliydi ya. Lütfen gazetelerden derlediklerini oku şimdi. Bulabildiğim ilk haber birkaç hafta önce Morning Post'un dedikodu köşesinde yayınlanmış. Şöyle yazıyor. Söylentiler doğruysa Balmoral dükünün ikinci oğlu Lord Robert Sit Simon ile San Francisco, Kaliforniyalı toprak sahibi Alessius Doran'ın tek kızı Bayan Hattie Doran arasında bir evlilik gerçekleşecek. Kısa ve öz diye araya girdi Holmes. Uzun zayıf bacaklarını ateşe doğru uzatarak. Aynı haftanın sosyete gazetelerinden birinde konuyu daha genişçe ele alan bir yazı bulunuyor. Şöyle diyor... Evlilik piyasasında da her şey kendi iç piyasamızın aleyhine gelişiyor. Büyük Britanya'nın soylu hanedanlarını teker teker Atlantik'in karşı kıyısındaki kuzenlerimize kaptırıyoruz. Bu güzel istilacılara geçen hafta bir yenisi daha eklendi. Aşk tanrısının oklarına 20 yıldır direnen Lord Sit Simon sonunda pes etti ve Kaliforniyalı bir milyonerin kızı olan bayan, Hetty Doran'la yakında evleneceklerini açıkladı. Westbury House kutlamalarında zarafeti ve güzelliğiyle dikkatleri çeken Bayan Doran, evin tek çocuğu olduğu için çeyizinin altı haneli rakamlara ulaşacağı söyleniyor. Balmoral dükünün son birkaç yıldır tablolarını satmak zorunda kaldığı ve Lord Sid Simon'ın Birgmore'daki küçük bir arazi dışında kendine ait hiçbir şeyinin kalmadığı bilindiğine göre, bu evlilikten karlı çıkacak olanın sadece Kaliforniyalı bayan olmadığı kesin. ''Başka bir şey yok mu?'' diye sordu Holmes esneyerek. ''Aslında var. Hanover meydanındaki St. George Kilisesi'nde sade bir tören yapılacağı, birkaç samimi ahbabın çağrılacağı ve kutlamanın... Bay Aloşius Dora'nın yeni satın aldığı Lancaster'daki evinde düzenleneceği de eklenmiş. İki gün sonra ise, ki bu geçen çarşambaya denk geliyor, kısa bir ilanla düğünün yapılmış olduğu ve balayının Lord Becqueter'ın Petersfield'deki evinde geçirileceği bildiriliyor. Gelin kaybolmadan önceki haberler böyle. ''Neden önceki?'' diye sordu Holmes irkilerek. Kadın kaybolmadan önce... Peki ne zaman kaybolmuş? Düğünden sonraki ilk sabah. Gerçekten mi? Bak şimdi ilginç bir hal almaya başladı. Biraz da dramatik tabii. Evet benim de dikkatimi bu yüzden çekmişti. Genellikle ya törenden önce ya da balayı sırasında kaybolurlar. Şimdiye kadar böylesine rastladığımı hatırlamıyorum. Lütfen ayrıntıları anlatır mısın? Ama çok yetersiz oldukları konusunda uyarmalıyım seni. Belki gerisini biz tamamlarız. Dünkü sabah gazetelerinden birinde çıkan bir makale olayı çok iyi özetliyor. Başlığı şöyle. Ünlü düğünde garip olay. Lord Sid Simon'ın ailesi evlilikle bağlantılı olarak meydana gelen garip ve üzücü olaylar yüzünden zor günler yaşıyor. Dün gazetelerde de ilan edilen tören sabah gerçekten de yapıldı. Ama bir süredir ortalıkta dolaşan dedikoduların iç yüzü henüz yeni anlaşılmaya başladı. Yakınların gizli tutmak istemelerine rağmen olay kamuoyuna kadar yansıdı ve artık olanları örtbas etmenin hiçbir anlamı da kalmadı. Hanover meydanındaki St. George Kilisesi'ndeki sade törene Girin'in babası Bay Alucius Doran, Balmoral Düşesi, Lord Begwater, Lord Eustace, ve Lady Clara Sid Simon, damadın erkek ve kız kardeşleri ve Lady Whittington dışında kimse katılmadı. Törenden sonra herkes Bay Alocius Dora'nın Lancaster'daki evinde hazırlanan kahvaltıya katıldı. İsmi bilinmeyen bir bayanın, Lord Sit Simon'la ilgili bazı iddiaları olduğunu söyleyerek kutlamaya müdahale etmek istemesi üzerine küçük bir kargaşa çıktığı söyleniyor. Kadın uzun tartışmalardan sonra uşaklar tarafından uzaklaştırılmış. Gelin ise şans eseri eve bu sevimsiz olaydan önce girerek diğerleriyle kahvaltıya oturmuş. Ama aniden rahatsızlandığını söyleyerek odasına çıkmış. Uzun süre gelmemesi üzerine babası ona bakmaya gitmiş. Ama hizmetçilerden kızının odaya kısa bir süreliğine uğradığını... Bir ceket ve bir bone alarak aşağı indiğini öğrenmiş. Kapıcılardan biri bir bayanın evden ayrıldığını gördüğünü ama diğerleriyle birlikte olduğunu düşündüğü için bu gidenin gelin olmasına ihtimal vermediğini belirtmiş. Bay Aloşius Doran kızının kaybolduğuna emin olunca damatla birlikte polise başvurmuş ve bunun üzerine hemen soruşturmalara başlanmış. Ama geçen geceye kadar kayıp bayanın nerede olduğuna dair hiçbir bilgi alınamamıştır. Olayda çirkin bir oyun olduğu ve polisin evin girişinde kargaşa yaratan kadını tutukladığı söyleniyor. Bu kadının kıskançlık veya başka bir sebepten gelinin garip kayboluşunda parmağı olmasından şüphelenildiği belirtiliyor. Hepsi bu mu? Başka bir sabah baskısında küçük bir makale daha var. Devam et. Olay çıkaran bayan Flora Miller'ın tutuklandığı yazıyor. Eskiden Allegro'da dansözlük yaptığı ve damadı birkaç yıldır tanıdığı öğrenilmiş. Basında daha fazla ayrıntı yok. Gerisi senin işin artık. Son derece ilginç bir vaka gibi görünüyor. Bunu kaçırmak istemem. Ama şimdi kapı çalınıyor. Saat dördü geçtiğine göre bu gelen asil müşterimiz olmalı. Gitmeyi aklından bile geçirme Watson, en azından hafızam için bir tanıra ihtiyacım var. Hizmetçi çocuk kapıyı açarak, ''Lord Robert Sid Simon'' diye takdim etti misafirimizi. Solgun yüzünde, hoş, kültürlü bir ifade ve insanları yönetmeyi iyi bildiğini gösteren kararlı gözleriyle bir beyefendi içeri girdi. Hafif kamburu ve yürürken bükülen dizleri vaktinden önce yaşlanmış bir adam gibi görünmesine yol açıyordu. Şapkasını çıkarınca saçlarının uçlarından beyazladığı ve tepesinin açıldığı belli oldu. Geniş yakaları, siyah frakı, beyaz ceketi, sarı eldivenleri, deri ayakkabıları ve açık renk tozluklarıyla züppeliğe varan bir giyim tarzı vardı. Yavaşça odaya girdi. Ve kafasını soldan sağa çevirdi. Bir yandan da sağ elindeki gözlük zincirini sallıyordu. İyi günler Lord Sid Simon dedi Holmes ayağa kalkıp önünde eğilerek. Lütfen hasır sandalyeye oturunuz. Bu dostum ve meslektaşım Dr. Watson. Ateşe biraz yaklaşın da bu meseleyi konuşalım. Siz de tahmin edersiniz ki benim için çok üzücü bir durum bu. Bay Holmes mahvolmak üzereyim. Daha önceden de buna benzer vakaları çözdüğünüzü duydum. Fakat herhalde hiçbiri şimdi olduğu gibi asil bir topluluğu ilgilendirmiyordu. Tam tersi. Efendim, böyle bir topluluktan son müşterim bir kraldı. Aa, gerçekten mi? Bilmiyordum. Hangi kral? İskandinavya kralı. Ne? Odamı karısını kaybetti. Takdir edersiniz ki, dedi Holmes yumuşakça, müşterilerimin meselelerinde sizde de olacağı gibi bir gizlilik prensibim vardır. Elbette, çok doğru. Çok doğru, özür dilerim. Benim sorunuma gelince bir fikir edinmeniz için her türlü bilgiyi vermeye hazırım. Teşekkür ederim. Şimdiye kadar basına yansıyan tarafını öğrendim. Sanırım gelinin kaybolmasıyla ilgili şu makaleyi doğru kabul edebiliriz. Lord Sid Simon gazeteye şöyle bir göz attı. Evet, buraya kadar hepsi doğru. Ama kesin bir yargıya varmak için fazlası gerekiyor. Sanırım size yönelteceğim soruların cevaplarıyla sonuca ulaşabilirim. Lütfen devam edin. Bayan Hetty Doran'la ilk kez nerede tanıştınız? Bir yıl önce San Francisco'da. Amerika'da seyahatte miydiniz? Evet. ''O zaman mı nişanlandınız?'' ''Hayır. Herhalde ilişkiniz arkadaşçaydı. Onunla birlikteyken çok eğleniyordum ve o da bunun farkındaydı. Babası çok mu zengin?'' Pasifik'in en zengin adamı olduğu söyleniyor.'' ''Bu serveti nasıl elde etmiş?'' ''Madencilikten.'' ''Birkaç yıl öncesine kadar hiçbir şey yokmuş. Sonra altın bulunca çuvallar dolusu para kazanmış.'' Peki genç bayanın yani karınızın karakteri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Gözlüklerini daha hızlı sallamaya başlamıştı şimdi. Sonra da gözlerini ateşe dikti. Bakın Bay Holmes dedi. Babası zengin olmadan önce karım 20'li yaşlarındaymış. O süre boyunca maden kamplarında, ormanlarda, dağlarda dolaşarak büyümüş. Yani eğitimini okuldan değil doğadan almış. Sağlam yapılı, yabani ve özgür. Geleneklere aldırmayan biri. Yani bizim erkekten bozma dediğimiz tiplerden. Çok coşkulu ve sabırsız bir yapısı var. Çabucak karar verir ve olaylara korkusuzca atılır. Öte yandan özünde soylu bir kadın olduğunu bilmesem, hafifçe öksürdü, ona şerefli ismimi bahşetmezdim. Kendini kahramanca feda edebilecek kadar onurlu bir kadın o. Yanınızda bir fotoğrafı var mı? Evet bir tane getirdim. Cebinden sevimli bir kadın portresi çıkardı. Bir fotoğraf değil, fil dişinden bir minyatürdü ve parlak siyah saçları, kocaman siyah gözleri ve ağzı ortaya çıkarmıştı. Holmes minyatürü uzun uzun ve dikkatlice inceledikten sonra Lord Sid Simon'a geri uzattı. O zaman genç bayan Londra'ya geldiğinde ilişkinizi tazelediniz. Öyle değil mi? Evet. Babası Londra'ya gelirken onu da getirmişti. Birkaç kez buluştuk. Nişanlandık ve şimdi evlendik. Önemli bir miktar çeyiz de getirdi sanırım. Öyle ama ailem için alışılmadık bir miktar değil. Ve tabii ki evlilik gerçekleştiği için bu size kalıyor. Bunu gerçekten hiç araştırmadım. Muhakkak. Bayan Doran'ı törenden önce gördünüz mü? Evet. Neşeli miydi? Hem de nasıl? Geleceğimiz hakkında konuşup duruyordu. Gerçekten mi? Bakın bu çok ilginç. Peki ya düğün sabahı? Yine çok neşeliydi. En azından tören sonrasına kadar. Onda bir değişiklik mi fark ettiniz? Doğrusunu söylemek gerekirse onu ilk kez bu kadar aksi görüyordum. Ama bunun konumuzla bir ilgisi yok. Lütfen devam edin ve her şeyi anlatın. Ah yaptığı çocuk çaydı. Koridordan geçerken elindeki buketini düşürdü. Tam ön sıradayken. Haliyle bir an bir gecikme oldu. Ama sırada oturan bir beyefendi buketi alarak hemen karıma verdi. Yani önemsiz bir olaydı. Ama ona bu konuyu açtığımda beni tersledi ve yol boyunca anlaşılmaz bir şekilde surat asıp durdu. Gerçekten mi? Sırada bir beyefendi olduğunu söylemiştiniz. O zaman halktan birileri de vardı orada. Doğru mu? Aa, evet. Kilise açıkken onları dışarı çıkarmak imkansız oluyor. Bu beyefendi karınızın arkadaşlarından biri miydi? Hayır, hayır. Kibar bir beyefendiydi ama... Oldukça sıradan görünümlüydü. Orada olduğunu fark etmemiştim bile. Ama konudan biraz uzaklaşmıyor muyuz? Lady Simon törenden çıktığında eski neşesini kaybetmişti demek. Babasının evine gittiğinizde ne yaptı? Hizmetçiyle konuştuğunu gördüm. Hizmetçisi kim? Adı Alice. O da Amerikalı. Kaliforniya'dan gelirken onu da getirmişler. Özel bir hizmetçi mi? Biraz öyle. Karım ona fazla serbestlik tanıyormuş gibi geldi bana. Ama Amerika'da bu tip şeylere daha farklı bakıyorlar zaten. Alice ile ne kadar konuştu? Ee, sadece birkaç dakika herhalde. Ben o anda başka şeylerle ilgileniyordum. Ne konuştuklarına dair hiçbir şey duymadınız mı? Lady Sid Simon bir damar kapmak gibi bir şeyler söylüyordu. Argo konuşmaya alışıktır. Ne demek istediğini anlamamıştım. Amerikan argosu bazen çok şey anlatabilir. Peki karınız hizmetçisiyle konuşmayı bitirdikten sonra ne yaptı? Kahvaltı odasına gitti. Kolunuza girmiş bir halde mi? Hayır, tek başına. Böyle küçük meselelerde oldukça bağımsızdı. Sonra masaya oturalı daha 10 dakika bile olmamıştı ki aceleyle ayağa kalktı. Birkaç özür gebeledi ve odadan çıktı. Bir daha da geri dönmedi. Ama bu hizmetçi, Alice, hanımefendinin odasını çıktığını, gelinin elbisesini değiştirdiğini ve bir bone takarak dışarı çıktığını söylüyor. Değil mi? Evet. Sonrasında da karım, o sabah Bay Dora'nın evinde olay çıkaran, şimdi de gözaltında bulunan bayan Flora Miller'la birlikte Hyde Park'ta yürürken görülmüş. Aaa evet... Ben de size bu genç bayan ve onunla ilişkiniz hakkında birkaç soru soracaktım. Lord Zed Simon'ın omuzlarını silkti ve kaşlarını kaldırdı. Birkaç yıldır dostça bir ilişkimiz vardı onunla. Hem de çok dostça. Allegro'da çalışırdı. Ben ona bonkörce davranmış, o da benden hiç şikayetçi olmamıştı. Ama kadınları bilirsiniz işte Bayon. Flora şirin küçük bir hanımdı. Fakat aşırı derecede dik kafalıydı ve bana da derinden bağlıydı. Evlenmek üzere olduğumu öğrenince bana korkunç mektuplar yazmaya başladı ve doğrusunu söylemek gerekirse töreni o kadar sade yapmamızın bir sebebi de kilisede bir skandal çıkmasını önlemek istememdi. Biz törenden geri döndükten sonra evin kapısına geldi ve içeri girmeye çalıştı. Kaba bir dille konuşmaya ve karıma tehditler savurmaya başladı. Ama ben böyle şeyler olacağını tahmin ettiğim için hazırlıklıydım. Önceden çağırdığım sivil giyimli iki polis onu dışarı çıkardılar. Olay çıkarmanın bir işe yaramayacağını görünce sesini kesti. Karınız bütün bunları duydu mu? Hayır, iyi ki duymadı. Sonra da bu aynı kadınla yürürken mi görüldü? Evet, Scotland Yard'dan Bay Lestrade'in de üzerinde durduğu nokta bu. Flora'nın karımı kandırarak dışarı çıkarttığını ve ona korkunç bir tuzak kurduğunu düşünüyorlar. Mümkün görünüyor. Siz de mi öyle düşünüyorsunuz? Ben böyle bir şey söylemedim. Ama sizce de bu mümkün değil mi? Flora bir karıncayı bile incitemez. Ama işin içine kıskançlık girince çok şey değişebilir. Lütfen söyleyin. Sizin teoriniz nedir? Bakın. Ben buraya cevap almaya geldim, teorilerimi anlatmaya değil, size bütün gerçekleri anlattım. Ama yine de fikrimi soruyorsanız, düğün heyecanı ve seçkin bir topluluğa girmiş olduğunu fark etmesi karımda sinirsel bir rahatsızlık yaratmış olabilir. Yani aklını mı oynattı diyorsunuz? Sırt çevirdiği şeyleri göz önüne alınca bunun daha farklı bir açıklaması olmayacağını düşünüyorum. Tabii bu da makul bir hipotez dedi Holmes gülümseyerek. ''Pekala Lord Seth Simon. Neredeyse bütün öğreneceklerimi öğrendim, sanırım. Son olarak kahvaltı masasında oturduğunuz yerden, pencereden dışarıyı görüp görmediğinizi sorabilir miyim?'' ''Yolun diğer ucunu ve parkı görebiliyorduk.'' ''Demek öyle. O halde sizi daha fazla alıkoymanın koymanın bir anlamı yok. Sizinle daha sonra yine haberleşiriz.'' ''Umarım bu sorunu çözerken şansınız yaver gider.'' dedi müşterimiz ayağa kalkarak. Çözdüm bile. Ne? Ne dediniz? Çözdüğümü söyledim. Peki karım nerede o zaman? Bu çok geçmeden öğreneceğim bir ayrıntı. Lord Sid Simon kafasını salladı. Korkarım bu o kadar da kolay olmayacak, dedi ve önümüzde gösterişli bir şekilde eğilerek odadan çıktı. Bütün bu sorgulamadan sonra bir viski soda ve puroyu hak ettim herhalde. Müşterimiz buraya gelmeden önce zaten meseleyi kafamda çözmüştüm. Aman tanrım Holmes. Daha önce de benzer vakalar gördüm ama hiçbiri bunun kadar ani gelişmemişti. Bütün incelemelerim sonunda tahminim doğrulanmış oldu. Ama senin duyduklarını ben de duydum. Fakat önceden yaşanmış vakaların bilgisinden yoksun olarak... Birkaç yıl önce Aberdeen'de ve Fransa-Prusya savaşından sonra da Münih'te buna benzer bir şeyler olmuştu. Bu da o tip vakalardan biri. Ama bak kim gelmiş? İyi günler Lestrade. Masanın üzerinde boş bir bardak ve puro seni bekliyor. Resmi dedektif elinde siyah keten bir torbayla çıka gelmişti. Kısa bir selamdan sonra oturdu ve kendisine sunulan puroyu yaktı. Ne var ne yok diye sordu Holmes gözleri parlayarak. ''Mutsuz görünüyorsun.'' ''Öyleyim. Şu lanet Sid Simon vakası. Bir türlü işin içinden çıkamıyorum.'' ''Gerçekten mi? Beni şaşırtıyorsun.'' ''Böyle karmaşık bir mesele nerede görülmüş? Sanki bütün ip uçları parmaklarımın arasından kayıp gidiyor. Bütün gün üzerinde çalışıp durdum.'' ''Ve bu da ıslanmana yol açmış.'' dedi Holmes elini müfettişin omuzuna koyarak. ''Evet parkı araştırıyorduk.'' ''Tanrı aşkına ne için?'' Lady Sid Simon'ın cesedini aradık. Sherlock Holmes sandalyesine yaslanarak kahkahalarla güldü. Trafalgar meydanındaki çeşmenin altını da kastaydınız bari, dedi. Neden ki, ne demek istiyorsun? İkisinde de bu hanfendiyi bulma ihtimaliniz aynı da ondan. Lestrade dostuma kızgın bir bakış attı. Galiba her şeyi biliyorsunuz, dedi. Aa, sadece gerekli bilgileri duydum. Ama son kararıma vermeme yetti. Gerçekten mi? Peki parkı araştırmak boşuna mıydı? Sanırım. Peki o zaman nasıl oldu da bunu orada bulduk? Çantasını açtı ve beyaz ipekten bir gelinlik, bir çift saten ayakkabı, bir buket ve bir duvak çıkardı. Hepsi de suda durmaktan sıra sıklam olmuş ve rengi atmıştı. Bir de bu dedi. Hepsinin üstüne bir alyans koyarak. ''Alın size çözmeniz gereken bir bilmece, Bay Holmes.'' ''Aa haklısın.'' dedi dostum. ''Bunları kanalizasyonda mı buldunuz?'' ''Hayır, parkın bir köşesinde bulundu. Onun elbiseleri olduğunu anlayınca da cesedin yakınlarda olacağını düşündüm.'' ''Benzer bir akıl yürütmede bulunursak, her insanın cesedi gardırobunun yakınlarında bulunur.'' diyebiliriz. ''Bununla nereye varmak istediğini söyle lütfen.'' Flora Miller'ın kaybolma hikayesiyle olan ilişkisini ortaya çıkarmak istiyorum. Korkarım bu çok zor. Gerçekten de öyle mi düşünüyorsun? Diye atıldı Lestrade. Biraz da imalı bir şekilde. Holmes, korkarım ki bu akıl yürütme işinde pek pratik değilsin. Şu kısacık süre içinde bile iki gafın oldu. Bu elbisenin Flora Miller'la bağlantısı var. Peki nasıl? Elbisenin cebinde bir kart kutusu var. Kart kutusunda da bir not. Notu önündeki masada açtı. Şunu dinle. Her şey hazır olduğunda beni görürsün. Hemen gel. F-H-M. Şimdi benim teorime göre Flora Miller Lady Sid Simon'ı kandırarak dışarı çıkarttı ve işbirlikçileriyle beraber onu kaçırdı. İsminin baş harfleriyle imzaladığı bu notu da kapıda cebine sıkıştırdı ve dışarı çıkmasını sağladı. ''Çok güzel Lestrade'' dedi Holmes gülerek. ''Gerçekten de çok iyisin. Şuna bir de ben bakayım.'' Nut'u umursamaz bir tavırla alır almaz dikkatle incelemeye başladı. Sonra da neşeyle bağırdı. ''Bu gerçekten çok önemli'' dedi. ''Bak sen, ölümü gerçekten. Kesinlikle kutlarım seni.'' Lestrade kazandığı zaferin coşkusuyla ayağa kalktı ve Holmes'ün yanına geldi. ''Fakat'' diye bağırdı. ''Yanlış tarafına bakıyorsun.'' Tam tersine. Doğru taraf bu. Doğru taraf mı? Delirdin mi? Not diğer tarafta yazılı işte. Ama bu tarafta da bir otel faturasının bir parçası görülüyor. Dikkat çekici. Bir şey yok ki. Ben de gördüm. Dedi Least 4 Ekim. Oda 8 şilin. Kahvaltı 2 şilin 6 peni. Kokteyl 1 şilin. Öğle yemeği 2 şilin 6 peni. Bir bardak şarap 8 peni. Başka da bir şey yok. Belki de ama... Yine de önemli. Nota gelince o da önemli tabii. En azından isminin baş harfleri. Yine kutlarım seni. Yeteri kadar zaman kaybettim dedi Lestrade. Ben sıkı çalışırım. Öyle ateşin başında oturup teoriler yazmam. İyi günler Bay Holmes. Bakalım bu meseleyi önce kim çözecek? Elbiseleri çantaya tıkarak kapıya yöneldi. Sana son bir önerim olacak Lestrade dedi Holmes. Rakibi kapıdan çıkarken... ''Meselenin gerçek çözümünü söyleyeyim sana. Lady Sid Simon hikaye. Öyle biri yok. Hiç de olmadı.'' Lestrade dostuma üzgün bir ifadeyle baktı. Sonra bana döndü, başını salladı ve çıkıp gitti. Dış kapıyı henüz kapatmıştı ki Holmes de ayağa kalkarak paltosunu giydi. ''Adam çalışma konusunda haklı.'' dedi. ''O yüzden batsın. seni bir süre daha gazetelerinle baş başa bırakacağım.'' Sherlock Holmes gittiğinde saat 5'i biraz geçiyordu. Ama benim yalnız kalacak pek vaktim olmamıştı. Çünkü bir saat içinde elinde büyük bir kutuyla bir adam çıkar geldi. Yanındaki gençle birlikte kutuyu açarak odamızın mütevazı mağın masasının üstüne nefis bir sofra kurmaya başladılar. Çok şaşırmıştım. Çulluk, sülün, kaz ciğeri ezmesi ve antika şişeler içinde şaraplardan oluşan menü iştah kabartıcıydı. Ziyaretçilerim bütün bunları yerleştirdikten sonra parasının ödendiğini ve bu adrese ısmarlandıkları dışında bir şey söylemeden bin bir gece masallarındaki cinler misali geldikleri gibi gittiler. Sherlock Holmes 9'dan önce geldi. Ciddi görünüyordu ama gözlerinde gördüğüm bir ışık vardığı sonuçlardan yanılmamış olduğunu gösteriyordu. Demek sofraya hazırlamışlar dedi ellerini ovuşturarak. ''Birilerini bekliyorsun herhalde. Sofra beş kişilik de...'' ''Evet, sanırım bazı misafirlerimiz olacak.'' dedi. Lord Sid Simon'ın henüz gelmemiş olmasına da şaşırdım aslında. ''Ama dur, bu duyduklarım onun ayak sesleri olsa gerek.'' Gerçekten de öğle saatlerinde buraya gelen müşterimiz içeri girdi. Gözlüklerini her zamankinden daha hızlı sallıyordu ve aristokrat yüzünde rahatsız bir ifade vardı. ''Mesajımı aldınız demek.'' dedi Holmes. Evet ve itiraf etmeliyim ki yazdıklarınız beni ürküttü. Bütün bunların doğru olduğuna emin misiniz? Hemen hemen. Lord Sid Simon bir sandalyeye çöktü ve elini alnına götürdü. Aile fertlerinden birinin böyle küçük düştüğünü duyunca Dük ne diyecek? diye söylendi kendi kendine. Tamamen şanssızlık ama küçük düşme konusunda da pek emin değilim. ''Burada kimseyi suçlu bulamıyorum. Yapılma şekli utanç verici olsa da hanımefendinin başka şansı yoktu bence. Ona akıl verecek kimsesi olsaydı... ''Büyük bir utançtı.'' dedi Lord Sid Simon parmaklarıyla masaya vurarak. ''Bu zavallı kızı bağışlamalısınız. Başına gelenler eşi benzeri görülmedik şeyler.'' ''Kesinlikle affetmem. Çok kızdım. Utanç verici bir şekilde kullanıldım.'' ''Sanırım kapı çalıyor.'' dedi Holmes. ''Evet, yukarı çıkanlar var. Sizi tek başına ikna etmekte zorlanırım.'' diye birkaç taraftar çağırmıştım Lord Sid Simon. Kapıyı açtı. İçeriye bir hanım ve bir beyefendiyi aldı. ''Lord Sid Simon.'' dedi. ''Tanıştırayım.'' ''Bay ve bay bayan Francis Hamilton.'' ''Sanırım bayanı zaten tanıyorsunuz.'' Hemiz gelenleri görünce koltuğundan fırladı ve gözleri yerde eli ceketinin göğsünde dimdik ayakta durmaya başladı. Tam bir onuru kırılmış adam portresiydi. Bayan ileri doğru birkaç adım atarak elini Lord'a uzatsa da o gözlerini kaldırmamakta ısrar etti. Kadının yalvaran yüzüne karşı koymak zordu. Kızgınsın Robert dedi ve bunun için haklısın da. Lütfen özür dileme dedi Lord Sit Simon acı bir şekilde. Ah evet sana gerçekten çok kötü davrandım. Gitmeden önce seninle konuşmalıydım ama o kadar afallamıştım ki Frenki burada tekrar gördüğüm andan itibaren ne yaptığımı ve dediğimi bilmiyorum. Kilisede nasıl oldu da bayılmadım bilemiyorum. Meseleyi konuşurken yalnız kalmak ister miydiniz Bayan Moulton? Benim fikrimi sorarsanız diye söze girdi garip görünümlü adam bu meselede zaten gizlilik kalmadı. Ben kendi payıma bütün Avrupa ve Amerika'nın bunları duymasını istiyorum. Ufak tefek esmer bir adamdı. Tıraşlı ve keskin hatlı yüzünde dikkatli bir ifade vardı. O zaman hikayemizi anlatalım olsun bitsin dedi bayan. Frank ve ben 1884'te Rockies yakınlarında babamın çalıştığı McQuire kampında tanıştık ve nişanlandık da. Ama bir süre sonra babam zengin bir damar bulup çok para kazanmaya başlamasına rağmen zavallı Frank hiçbir şey çıkaramamıştı. Babam zenginleştikçe Frank da fakirleşiyordu. Babam sonunda bu nişan konusunu bir daha duymak istemediğini söyleyerek beni Frisco'ya götürdü. Frank kolay kolay pes etmedi. Beni oraya kadar takip etti ve babamdan gizli olarak görüşmeye devam ettik. Bir çılgına dönerdi. Bu yüzden her şeyi aramızda halletmeye karar verdik. Frank gidip altın bulacağını ve Babam kadar zengin olmadan geri dönmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine ben de onu ölene kadar bekleyeceğime ve o yaşadığı sürece başka kimseyle evlenmeyeceğime söz verdim. O zaman neden hemen şimdi evlenmiyoruz? dedi. Böylece ben de emin olurdum. Geri dönene kadar kocalık iddia etmeyeceğimi de biliyorsun. Böylece konuşup anlaştık ve rahibin huzurunda evlendik. Daha sonra da Frank altın aramaya gitti. Ben de babamın yanına döndüm. Sonra Frank'in Montana'da olduğunu, oradan Arizona'ya geçtiğini ve oradan da New Mexico'ya gittiğini öğrendim. Bir gün gazetede bir madenci kampının Apache'ler tarafından basıldığını ve öldürülenlerin arasında Frank'in de olduğunu okudum. Bunu görür görmez bayılmışım. Sonraki aylarda da hastalıktan yatağa düştüm. Babam iyi olmadığımı düşünerek Frisco'nun bütün doktorlarına götürdü beni. Bir iki yıl boyunca hiç haber alamayınca Frankin gerçekten öldüğünü inandım. Sonra Lord Sit Simon Frisco'ya geldi. Biz Londra'ya gittik. Sonunda bir evlilik ayarlandı. Babam her şeyden çok memnundu. Ama ben her zaman Frankin kalbimdeki yerini dünya üzerinde kimsenin dolduramayacağını düşünüyordum. Yine de Lord Sit Simon'la evlenseydim görevlerimi kesinlikle yerine getirirdim. Aşkımıza gen vuramıyoruz ama en azından hareketlerimizi kontrol edebiliriz. Ona iyi bir eş olmak dileğiyle kiliseye gittim. Orada Frank'i gördüğümde neler hissettiğimi tahmin edebilirsiniz. Başlangıçta onun hayaleti sandım. Fakat tekrar baktığımda yine orada durduğunu gördüm. Gözlerinde onu gördüğüme sevinip sevinmediğimi soran meraklı bir bakış vardı sanki. O anda nasıl oldu da kendimden geçmedim hayret ediyorum. Çevremdeki her şey dönmeye ve rahibin sözleri kulağıma bir vızıltı gibi çınlamaya başladı. Ne yapacağımı bilemiyordum. Töreni durdurup bir olay mı çıkarmalıydım? Ona yeniden baktım. Beni anlamış gibiydi. Çünkü parmağını dudaklarına götürüp susmamı işaret ediyordu. Sonra onun bir kağıt parçasına bir şeyler yazdığını gördüm ve bunun bir not olduğunu anladım. Onun oturduğu sıranın önünden geçerken elimdeki buketi ona doğru düşürdüm ve o çiçekleri bana uzatırken notu da elime sıkıştırıverdi. İstediği zaman onunla gidip gidemeyeceğimi soran kısa bir nottu. Ona karşı görevlerimden bir an için bile şüphe duymadığım için istediği her şeyi yapmaya hazırdım. Eve döndüğümde Frank'i Kaliforniya'dan tanıyan hizmetçime her şeyi anlattım ve kimseye hiçbir şeyden bahsetmemesini, Birkaç eşya ve elbise hazırlamasını söyledi. Lord Sid Simon'la konuşmam gerekirdi biliyorum ama annesi ve diğer bütün büyük insanların önünde bunları konuşmak gözümü korkuttu açıkçası. Önce kaçıp her şeyi daha sonra anlatmaya karar verdim. Masaya oturalı on dakika olmamıştı ki yolun öbür yanında Frank'i gördüm. Bana işaret etti ve parkın içine doğru yürümeye başladı. Masadan kalktım. Yukarı çıkıp eşyalarımı aldım ve onun peşinden gittim. Lord Sit Simon ile ilgili bir şeyler anlatmaya çalışan bir kadın çıktı karşıma. Duyduklarımdan anladığım kadarıyla evlilikle ilgili bir sırdan bahsediyordum. Ama ondan kurtulmayı başardım ve kısa bir süre sonra Frank buluştum. Birlikte faytona binerek Gordon meydanındaki bir eve gittik. Onca yıl bekledikten sonra gerçek kocama kavuşmuştum işte. Frank her şeyi anlattı. Apaçilere eşsir düşmüş. Sonra kaçmıştı. Frisco'ya gelmiş ve hayatından umudumu kestiğimi öğrenmiş. İngiltere'ye gitmiş ve beni sürekli takip etmişti. Nihayet ikinci düğünümün sabahında beni bulmuştu. Bir gazetede gördüm diye açıkladı Amerikalı. Kilisenin ismi verilmişti ama hanımefendinin nerede yaşadığı belirtilmemişti. Sonra ne yapacağımızı tartışmaya başladık. Frank tam bir açıklıktan yanaydı. Ama ben o kadar utanıyordum ki onları göreceğime yerin dibine girerdim daha iyi. Belki de babama hayatta olduğumu bildiren bir telgraf yeterdi. O kahvaltı masasında oturmuş dönmemi bekleyen lordları ve ladyleri düşünmek korkunçtu. Bunun üzerine izin bir daha bulunmasın diye Frank düğün giysilerimi bir yığın yapıp kimsenin bulamayacağı bir yere attı. Bu beyefendi yani Bay Holmes akşama doğru gelmeseydi ki bizi nasıl bulmaya başardı Aklım almıyor. Biz yarın Paris'e gitmiş olacaktık. Ama kendisi bir hata yapmakta olduğumu, Frank'in açıklık konusunda haklı olduğunu ve eğer her şeyi gizli tutarsak büyük bir yanlışlık yapacağımızı anlattı. Lord Sit Simon'la baş başa bir görüşme yapma şansı vereceğini söyleyince biz de hemen buraya geldik. Artık her şeyi öğrendin Robert. Sana acı verdiğim için çok üzgünüm. Umarım benim hakkımda çok kötü şeyler düşünmezsin. Lord Sid Simon bu uzun hikayeyi katı tavrını değiştirmeden kaşları çatık, dudakları sımsıkı kapalı bir halde dinlemişti. Özür dilerim dedi ama özel ilişkilerimi toplum önünde tartışmak hiç uyum değildir. Peki beni affetmeyecek misin? Ayrılmadan önce benimle el sıkışmayacak mısın? Ah tabii eğer seni memnun edecekse. Elini uzattı ve ona uzanan eli soğukça sıktı. Keşke, dedi Holmes, birlikte dostça bir akşam yemeği yesek. Benden çok şey istiyorsunuz, diye yanıtladı Lord Hazretleri. Bu son gelişmelere boyun eğmek zorunda kalmış olabilirim ama olanlardan sonra oturup eğlenemem. Sanırım hepinize iyi geceler dileyip gitmeliyim. Önümüzde gösterişlice eğilerek odadan çıktı. En azından siz bize eşlik edin o halde, dedi Sherlock Holmes. ''Bir Amerikalı ile tanışmak benim için her zaman bir zevk olmuştur Bay Moulton. Zamanında bir monarşinin yaptığı çılgınlıkları ve birkaç bakanın hatalarının ileride çocuklarımızın aynı dünya ülkesinin vatandaşları olarak ortak bir bayrak altında yaşamalarını engelleyemeyeceğine inananlardan biriyim. Çok ilginç bir vaka oldu.'' diye söze girdi Holmes misafirlerimiz gittikten sonra. İlk bakışta anlaşılmaz görünen bir meselenin ne kadar basit bir açıklaması olabileceğini gösteren örnek bir olay sayılabilir. Genç bayanın anlattığı olay zinciri ne kadar doğalsa, Scotland Yard'tan Bay Lestrade'in vardığı sonuçlar da bir o kadar garip. Yani sen başından beri hiç yanılmadın aslında öyle mi? İlk başta iki nokta çıktı. Biri, bayanın evlenmeye hevesli olması. Diğeri de eve döndükten 5 dakika sonra buna pişman olması. Demek ki sabah fikrini değiştirmesine sebep olan bir şeyler olmuştu. Peki bu ne olabilirdi? Dışarıdayken kimseyle konuşmuş olamazdı çünkü damatla birlikteydi. Ama birilerini görmüş olabilirdi. Burada çok uzun süredir kalmadığı için bir bakışla planlarını değiştirmesine sebep olacak kadar derin bir etki yaratacak kişi her kimse... Amerika'dan gelmiş olmalıydı. Bu Amerikalı olabilirdi ve üzerinde nasıl böyle büyük bir etki yaratabilirdi. Bir sevgili, bir koca olabilirdi. Genç kızlığını garip yerlerde geçirmiş olduğunu biliyordum. Lord Sid Simon'ı dinlemeden önce bu noktaya kadar gelmiştim. Kilisedeki adamdan, gelinin tavrındaki ani değişiklikten, bir not iletmek için tasarlandığı açıkça belli olan bu kedi düşürme olayından, Kadının özel hizmetçisiyle konuştuğundan da bahsedince her şey açıklığa kavuşmuş oldu. Bir de hizmetçiyle konuşurken duyduğunu söylediği damar kapmanın madenci jargonunda birinin özel damarını ele geçirme olduğunu bildiğimden bu noktayı da açıklığa kavuşturmuş oldum. Bir adamla kaçmıştı ve bu adam ya bir sevgili ya da eski bir kocaydı ki bu ikincisinin olma ihtimali daha yüksekti. Peki onları nasıl buldun? Bu zor olabilirdi ama dostumuz Lestrade'in elinde değerini bilmediği önemli bir bilgi vardı. Nottaki baş harfler de önemliydi ama daha da değerlisi bu hafta içinde Londra'nın en seçkin otellerinden birinde kalınmış olmasıydı. İyi ama seçkin bir otel olduğunu nasıl anladın? Seçkin fiyatlarından. Bir yatak için 8 şilin, bir bardak şarap içinse 8 peni. Otelin ne kadar pahalı olduğunu gösteriyordu. Londra'da bu kadar pahalı otellerin sayısı çok değildir. Northumberland Caddesi'ndeki ikinci otelin kayıtlarını incelettim. Ve otelde Francis H. Moulton adında bir Amerikalı'nın kaldığını, önceki gün ayrıldığını ve notun arkasındaki faturanın aynısını kestiğini öğrendim. Mektupların Gordon Meydanı'ndaki adresine gönderilmesini istemişti. Bunun üzerine ben de o adrese gittim ve şans eseri sevgili çifti buldum. Durumlarını hem kamuya hem de Lord Sid Simon'a açıkça anlatmalarının daha iyi olacağı yönünde tavsiyede bulundum ve onlarla burada buluşmayı teklif ettim. Sen de gördün, sözlerinde durdular. Ama pek işe yaramadı dedim, Lord hiç de iyi davranmadı. Ama Watson dedi Holmes gülümseyerek. Bütün bu olaylardan ve düğünden sonra bir anda hem karını hem de yüklü bir serveti kaçırsaydın sen de pek iyi davranmazdın herhalde. Sonuçta Lord sit Simon'ı anlayışla karşılamalıyız ve onun durumuna düşmediğimiz için şükretmeliyiz. Şimdi yaklaş ve kemanımı ver. Çünkü artık önümüzde çözmemiz gereken tek problem bu soğuk sonbahar akşamlarını nasıl geçireceğimiz.